Kursefe'nin sevgili dinleyicileri, madem ki Hazreti Mevlana'nın Ruslat yıl dönümünde bulunuyoruz, öyleyse bu vesileyle biraz da İstanbul Mevlevi hanelerinden, münhasıran Galata Mevlevi hanesinden e, söz edelim. E, bir gün tünelin başındaki Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezinde yapılan bir toplantıya katılmıştım. Program bittikten, dinleyiciler gittikten sonra... Eski İstanbul kültürü hakkında geniş bilgisi ve tarihi eserlere karşı efendim büyük bir ilgisi olan bir dostumla Nesih Bey ile karşılaştım. Ayaküstü yaptığımız kısa sohbet esnasında bana dedi ki, Hoca şu anda Mevlevi dervişlerinin kabillerini şiniyoruz. Dikkat et, ha! Çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un en eski ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Galata Mevlebi Hanesi, 1947 yılında korkunç bir tecavüze uğradı. Evet, o yıllar öyleydi. Osmanlı eserlerine, tarihi yapılara, bilerek bilmeyerek, bazen gaflet eseri, bazen de kasten böyle saldırılar maalesef olmuştu. Bunu cümle alem biliyor, gizlemeye gerek yok Efendim, alemde hiçbir şey nihan kalmasın efendim. Evet, Galata Mevlevi Hanesi 1947'de böyle bir saldırıya maruz kaldı. Nasıl bir saldırı? 550 yıllık bir mazisi olan ve tülbeleriyle, sebiliyle, kütüphanesiyle, hanesiyle İstanbul'un en mistik ve ruhani mekanlarından birini teşkil eden bu Mevlevi Hane kıyısından, köşesinden tahrip edildi. Devrin idarecileri önce dergahın bahçesine bir ilkokul yapmak için teşebbüse geçtiler. Daha sonra buraya bir evlendirme dairesi inşa etmek için resmen işe başladılar. Evet evet şimdi büyükşehir belediyesine bağlı olarak hizmet veren, kültür hizmetleri veren ve Tarık Zafer Tuna'ya kültür merkezi adıyla bilinen bu bina eskiden evlendirme dairesiydi. Bir garip iş yani böyle mezarlığa bakan yerde evlendirme dairesi mi olur? O zaman bunu niye düşünmemişler çok garip. Evet, o devirlerdeki vali Lütfi Kırdar. O zamanki İstanbul valisi Lütfi Kırdar zamanında Hazire'nin Şahkulu sokağı üzerindeki kısmına işte bu evlendirme dairesini konduruyorlar. Halbuki bütün pencereleri az önce arz ettiğim gibi mezarlığa bakan ve devamlı ölümü hatırlatan böyle bir mekanda nikah kıyınması, şenlik yapılması hiç de normal bir hareket tarzı değildi. Neyse Başta Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun o zamanki başkanı Reşit Saffet ata binen olmak üzere daha bir takım kimseler, efendim yani İstanbul'u sevenler, İstanbul muhipleri, böyle yanlış bir hareketi önlemek istedilerse de maalesef başarılı olamadılar. Evlendirme dairesinin temeli kazılırken çok sayıda kemik ve kafatası çıktı. Bunların her biri bir tarafa maalesef atıldı, fırlatıldı, inşaat devam ederken hazirede bulunan birçok mezarın yeri değiştirildi, kitabeli birçok mezar taşı yok edildi, kısacası ciddi ciddi korunması, gözetilmesi gereken tarihi bir mevlevi hanenin haziresi, hem de İstanbul'un o zamanki yöneticileri tarafından işte böyle tahrip edildi. Evet, böyle yöneticilerimiz de çıktı. Ne yönetler bilmiyoruz. Geçelim. Zülfüyara dokunmayalım. Bu evlendirme dairesi daha sonra ihtiyaca cevap vermiyor gerekçesiyle oradan başka bir yere taşındı. Adı geçen binaya az önce de arz ettiğim gibi sevgili dinleyiciler Tarık Safer Turaya Kültür Merkezi adı verildi. Evet, bu sözleri dinleyerek hüzün dolan gönüllerimizi şenlendirmek, yaslı gözlerimizi dinlendirmek istiyorsanız eğer Gelin bu cennet bahçesinde sizinle birlikte şöyle biraz dolaşalım. Mevlevi Hanenin Galip Dede caddesine açılan taç kapısından içeri girince, kendinizi bir anda tarihi ağaçların altında, yemyeşil çimenlerin üstünde ve cıvıl cıvıl kuş seslerinin arasında buluyorsunuz. Yani burası bir başka ifadeyle sevgili dinleyiciler, Beyoğlu'nda bir tekke. Efendim işte bu Frenk semtinde uhrevi bir belde olarak nitelendiriliyor. Bilen bilir, gören görür, anlayan anlar. Bilenler, görenler, anlayanlar zaten bu uhrevi mekanı seyrederek, daha doğrusu gezerek, temaşa ederek kendilerini dinlendiriyorlar. Şeyh Galibi ziyaret ediyorlar, Ankara abi hazretlerine uğruyorlar vesaire. Evet, tam bir huzur ve sükun ortamıyla karşılaşıyorsunuz dedim. Derin ve serin bir nefes alıyorsunuz, doğru Mevlevi medeniyetinin muhteşem tablolarından birini teşkil eden Galata Mevlevi Hanesi, değerli dinleyiciler, ilk defa Bayezid-i Veli, hani Fatih Sultan Mehmed'in oğlu olan o büyük padişah, Sultan Bayezid-i Veli zamanında kuruldu. İlk defa bugünkü Galatasaray Lisesi'nin de banisi olan bu hükümdar, o zamanlar bir avlanma mekanı olan bu bölgeyi devrin önemli devlet adamlarından İskender Paşa'ya av şifriği olarak verdi. Paşa, çiftliğin bir bölümünü ayırarak kule kapısı Mevlevi hanesinin temelini attı. Sultanı Divani, Semai Mehmet dede de ilk nişin, ilk şeyh olarak burada göreve başladı. Mevlevi hane bir ara halveti tekkesi olarak da kullanıldı. 17. yüzyılın ünlü Mevlevilerinden Abdide de buranın aslında Mevlevi hane olduğunu ispatlayınca tarihi bina yeniden onarıldı, kendisi de şeyhliğe getirildi. Sultan 3. Mustafa zamanında meydana gelen depremde, ki bu korkunç bir depremdir, önceki sohbetlerimde zaman zaman bundan bahsettim sevgili dinleyiciler, hatırlayınız. Kıyameti Sura, Küçük Kıyamet diye isimlendirilen bir deprem idi. İşte bu zelzelede, başta semahane olmak üzere binanın diğer birçok bölümü de maalesef yıkıldı. Yenişehirli Osman Efendi adında bir zat, padişahın emriyle, Efendim bugünkü Mevlevi Hane'yi yeniden onardı. Efendim Galata Mevlevi Hanesi daha sonraki padişahlar tarafından da tamir ettirildi. Özellikle 3. Selim kendisi de bu tarikata mensup olduğu için yani Mevlevi olduğu için dergah ile yakından alakalandı. Buraya adeta kol kanat gerdi. Meşhur tarihçimiz Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihi cevdetinin 6. cildinde verdiği Malumattan anlaşıldığına göre 3. Selim karga ve baykuş yuvasına dönen Mevlevi haneyi yeniden inşa ettirdi. Galip Dede'ye hediyeler hani şu bizim meşhur şeyh Galibimize ki Galip Dede diyoruz. Galip Dede'ye hediyeler, ihsanlar göndermeyi sürdürdü. Efendi Hazretlerini zaman zaman kendi sarayına davet etmekten geri kalmadı. Padişah sık sık buraya gelerek hem sema törenlerini temaşa etti, hem de çok sevdiği Şeyh Galip ile hem bezm oldu, can sohbetleri yaptı, can ile canan buluştu. E bunları tabi daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız sevgili dinleyiciler size bir eser, bir yazar ismi verebilirim. Evet, Ağa Safare Çelebi'nin yazılarını okursanız Üçüncü Selim ile Şeyh Galip arasındaki muhabbeti, sevgiyi, mevlevi sohbetlerini, Galata Mevlevi Hanesi'nin özelliklerini ve güzelliklerini daha yakından temaşa edebilirsiniz. Dursun Gürlek'le tarih müsabeleri devam ediyor. sonra iş başına gelen 2. Mahmud da Galata Mevlevi hanesine aynı yakınlığı, aynı ilgiyi gösterdi doğrusunu söylemek gerekirse. Yeniçeri teşkilatını kaldırdı Bektaşi pekkelerine dağıttığı sırada denge politikası uygulayarak Bektaşiliğe karşı Mevleviliği öne çıkardı. Bu hükümdarın en gözü kara adamlarından olan Diktatör astığı astık, kestiği kestik bir müsteşar diyebileceğimiz Halet Efendi ise Mevlevi haneye en büyük ve en kapsamlı desteği verdi. Evet Halet Efendi'nin bir o yönü var, bir de bu yönü var. İnsan bu meşhur ne diyelim. Orada bulunan kütüphaneyi, sebil'i, türbe'yi, muvakkit haneyi bizzat Halet Efendi yaptırdı. Daha sonra padişah ile... Arası açılınca bir takım siyasi suçlardan dolayı idam cezasına çarptırıldı. Gövdesi Konya Mevlevi Hanesi'nin bahçesine, başı Galata Mevlevi Hanesi'nde kendisinin yaptırdığı türbeye gömüldü. Bu da ayrı bir hüzünlü hikaye. Geçelim. Efendim 1491 yılında başlayıp kapatıldığı tarih olan 1925 senesine kadar yani Tekkelerin serpdi dediğimiz tekkelerin kapatıldığı tarih olan, 1925 yılına kadar kültürümüze hizmet eden, ilim-irfan adamları yetiştiren, şairlerin, yazarların, hattatların cazibe merkezi haline gelen bu mevlevi medeniyetinin, daha doğrusu mevlevi medeniyetinin pırlantılarını sergileyen bu dergah, daha sonraki yıllarda üzüntüyle, üzülerek söyleyelim ki, en hazin, en böyle hicranlı dönemini yaşadı. Tekkelerin kapatılmasıyla birlikte bu uhrevi mekanda değerli dinleyiciler kimi zaman depo olarak, kimi zaman polis karakolu olarak, kimi zaman ilkokul olarak, kimi zaman da maalesef söylemeye bile dilim varmıyor, ahır olarak kullanıldı. 27 Aralık 1975'te Divan Edebiyatı Müzesi adıyla yeniden açıldı. Evet efendim, semahanesiyle, şeyh daireleriyle, hünkâr mahfiliyle, bacılar bölümüyle, kütüphanesiyle, şadırvanıyla, türbeleriyle bir külliye özelliği ve güzelliği gösteren Galata Mevlevi ihanesi, ruhlar bahçesiyle ve hamuşan dinlen umumi mezarlığıyla tam bir uhrevi mekan olduğunu gözler önüne seriyor. Hüşyâr gönülleri kendine cezbediyor. Haziresinde methun bulunan Mevlevi dedelerinin ve dervişlerinin yanı sıra, İbrahim Müteferrika, Şaire Leyla Hanım, Humbaracı Ahmet Paşa, Tebedelenli Ali Paşa gibi meşhullar da, burada mahşer sabahını birlikte bekliyorlar. Mevlevi hanede yatan gönül ehli zatların hayat hikayelerini ve menkübelerini, Anlatmak uzun süreceği için biz sadece İsmail Ankaravi Hazretleri hakkında şöyle kısa birkaç cümle söyleyelim. Kulekapı Mevlevi Hanesi'nin en büyük şeyhi olan İsmail Ankaravi Hazretleri adından da anlaşıldığı gibi değerli dinleyiciler Ankara'da doğdu. İlk öğrenimini burada tamamladıktan sonra şer'i ilimleri tahsil etti. Arapçayı, Farsçayı bu dillerle eser verecek ve şiir söyleyecek kadar... Mükemmel öğrendi, daha sonra tasavvuf mesleğine intisab etti, bayramiye tarikatına girip şeyhlik makamına kadar, makamının mevkisine kadar yükseldi. Rusuhi İsmail dede olarak da bilinen İsmail Ankaravi Hazretleri İstanbul'a geldikten sonra Mevleviliğe girdi, 1610 yılında şeyh postuna oturdu. Hem şer'i ilimlerde hem de tasavvuf vadisinde derinleşen Hazret, Mesnevi'yi en ayrıntılı ve en güzel bir metotla açıkladığı için Hazret-i Şarih ünvanını aldı. Muhyiddin-i Arabi ve İbni Farız Hazretlerinden çok etkilendi. Altı büyük cilt halinde şerh ettiği Mesnevi, hem İstanbul'da hem de Mısır'da Bulak matbaasında basıldı. Ömrünün tam elli yılını Hazreti Mevlana'ya ve Mesnevi'ye adayan İngiliz müsteşrikini kılsın meşhur eserini hazırlarken Ankara'vi hazretlerinin bu şerhini en önemli kaynak olarak kullandı. Efendim Mevlevilerce önemli bir eser sayılan Ali Enver'in Semahane-i Edeb isimli eserinden anlaşıldığına göre bu zatın şeyhliği zamanında Mevlevihane'nin bacılar bölümünde bir çocuk bulunuyor. Hani şimdi de bulunuyor ya cami önlerinde böyle birileri bırakıyor işte Mevlebihanenin bacılar bölümünde bir böyle çocuk bulunuyor. Harmaniye sarılı olan yavru Şeyh Efendiyet yani Ankara ve Hazretlerine takdim ediliyor. O da büyük bir şefkatle hay kuzu hoş geldin deyince bebeğin adı kuzu oluyor. Hemen bir süt anne görevlendiriliyor ve çocuk dergahta büyütülüyor. Ne güzel değil mi? Benim keşke beni de o dergiye bıraksalardı. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Hazreti Şeyh kendisini bir iş için yine Kuzu diye çağırınca orada bulunan dervişlerden biri artık kuzuluktan çıktı, koç oldu diyor. Bu incelikten hoşlanan Ankaravi Hazretleri doğru söylüyorsunuz. Bundan sonra adı Ganem olsun karşılığını veriyor. Kendisi o günden itibaren Ganem diye çağrılıyor. Ganem Dede meşhur. Nihayet Efendi Hazretlere şiddetli bir hastalığa yakalanıyor. Dervişler hem Şeyhimiz vefat edecek hem de eseri yarım kalacak diye büyük bir üzüntüye kapılıyorlar. Tam bu sırada Derviş Kanem öne atılıyor. Ben kurbanlıktan başka ne işe yararım diyerek kendisini Ankaravi hazretlerine fedaya hazır olduğunu söylüyor. Hemen oracıkta mevlevi usulünce bir gül bank çekiliyor. Derviş Kanem, Kanem dede. Anında ruhunu teslim ediyor. Cenazesi Hamuşan'da defnedilirken İsmail Ankaravi Hazretleri de eski sağlığına kavuşuyor. Derviş ganem böyle, işte böylece canını cananına feda ediyor. Efendim işte Galata Mevlevi Hanesi'nin ve Hazreti Şarih'in kısa hikayesi böyle. Eğer sizde Hazreti Şarih İsmail Ankaravi Hazretlerini ziyaret etmek Şeyh Galip'le bir kere daha e, ülfet ve ünsiyet tazelemek istiyorsanız Mevlevi dervişleri ve ermişleri efendim e, ermişlerini bir kere daha böyle onların manevi huzuruyla e, görüşmek istiyorsanız Galata Mevlevi hanesinin yolunu tutmanız icap ediyor orada daha çok başka meşhurlar da var İbrahim Müteferrika var, Humbaraca Ahmet Paşa var efendim diğer Mevlevi ermişleri ve dervişleri var Galata Mevlevi Hanesi'ni ziyaret edelim diyorum. Efendim hepinize sağlıklar diliyorum. Bir başka tarih müsahelesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ziyaret.